Onlar kim? Biz kimiz? Arap devrimi ve müzik. Hazırlayan bir sınan necati sönmez. Herkese merhabalar. Evet bir haftalık devrim arası verdikten sonra geç, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. A, e, Arap müziği ve e, Arap devrim müzikleri çalmaya e, geçen hafta Gezi Parkı'ndaki e, muhteşem direniş dolayısıyla e, programa ara vermiştik. Bu hafta e, yine bu muhteşem direniş dolayısıyla programı Kökten en azından bu haftalığına değiştirmeye e, karar verdik. E, Arap müziği e, çalarken, devrim müzikleri, direniş müzikleri çalarken e, bunlar sadece Arap dünyası, <gülüyor> dünyasındaki direniş hareketlerine e, bir selam yollamak için değil, dünyadaki bütün direniş hareketlerine, bütün e, devrimci kalkışmalara çabuk. E, Adanmış bir e, Şarkılardı bunlar daha doğrusu Bugün de e, Arapça ile başlayacağız Birkaç tane Arapça şarkı söyleyeceğiz ama e, Bu seferlik istisnai davranıp Değişik dillerde özellikle Türkçeden de Bir iki parça alarak değişik dillerde Devrim müzikleri çalacağız Direniş müzikleri çalacağız e, Ama e, Mısır'la başlıyoruz Ondan sonra Türkiye'ye döneceğiz Mısır'ın en devrimci sesi Şeyh İmam'dan geliyor Memnu'yı yasak Go ahead. Şeyh İmam söylediği Mısır'ın muhteşem sesi, Viktor Arası bana göre. Ee, Viktor Hara e, ne kadar Latin Amerika için önemliyse Arap dünyası için de sadece Mısır değil, Arap dünyası, bütün Arap dünyası için Şeyh İmam o kadar önemli. Memnu' da memnu' yasak demek biliyorsunuz. Ee, mübarek döneminin, daha önceki dönemlerin hatta bütün yasaklarını, akla ziyan yasaklarını sıralayan e, ironik bir şarkı şu yasak, bu yasak, şarkı söylemek yasak, gezmek yasak, tozmak yasak e, diyen e, ve e, yine de bütün bunlara rağmen seni seviyorum şekli, e, diyerek şark, e, aşk şarkısına dönüşen daha doğrusu bir parça. E, Mem no, ben başka bir program, başka bir vesileyle çalacaktım ama şimdi yeri geldi. Biliyorsunuz bizim Gezi Barkı dire, direnişimizin... E, Dinlişini patlatan Kıvılcım bu yasaklar zincirinin e, sonucu geldi. Yani bardağı taşıran ya da Zurnanın zırt dediği yerdi aslında bu yasaklar. E, Dolayısıyla bu ortama Mısır'dan e, seslenen bir şarkı oldu. Şimdi Türkiye'den e, kardeş Türklerin yaptığı şarkıyla e, biraz bir nevi Şahimam'a e, cevap e veriyoruz. Tencere tava havası muhtemelen tencere tava havasıdır. Açık radyoda defalarca çalmıştır bu hafta ama burada bir kere daha çalmakta sakınca yok. Evet kardeş türkülerden geliyor tencere tava havası. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Başına buyruk, kararlardan, fermanlardan ilallah Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yağ Yaş, gel yavaş gel yerler yaş Yavaş Yerler Yaş Gel Gel Yavaş Yerler Yaş Kardeş Türkülerden dinledik Tencere Tava Havası ee, Şu an dışarıdaki sokaktaki Taksim İstiklal ve e, Gezi Parkı'ndaki parkı ve başka pek çok şehirdeki havayı yansıtan Tencere Tava Sesleri Eşliğinde e, bir şarkıydı. E, ben bugün e, başka e, Arap müziği, Arap devrimi ve müzik programındayız ama Humamin, ahnamin", onlar kim biz kimiz sorusunu soran programın canlı yayındayız. Bugün Arap müziğine biraz ara verip direniş kültürünü değişik dillerde dile getiren farklı coğrafyalara uzanacağız dedim. En başta Türkiye'den hemen Brezilya'ya Yolanacağız Brezilyalı bir konuğumuz vardı İstanbul'da bugün. E, halen şu anda İstanbul'da kamerasıyla e, İstiklal ve Gezi arasında mekik dokuyor. E, Erik Rocha. Erik Rocha, dokümantérist İstanbul Belgesel Günleri'nin konuğu olarak İstanbul'da. Rocha ismini sinema e, sinema meraklıları e, iyi tanıyordur. Glover Rocha. Brezilya sinemasının e, Yılmaz Güney diyeceğim en büyük isimlerinden bir tanesi, 70'lere, 60'lara 70'lere damgasını vurmuş bir yönetmen. Global Rocha'nın oğlu Eric Rocha ve kendisi belgeselci, kendisi de sinemacı belgeseliyle İstanbul'daydı. Dokumentarist İstanbul Belgesel Günlerinin konuğuydu. Dokumentarist şu anda ben o festivalin e, içinden kaçarak geçti geldim e, programı yapıp arada tekrar festivale dönmek üzere çok e, enteresan bir hafta olduğu dökümanterisi açısından da dökümanterisinin açılışının yapılacağı akşam e, patladı e, gezi parkındaki e, direniş öyle diyebilirim daha doğrusu o günkü çağrıyla e, bir sabah sabah Polisin aynı günün sabahı polisin e, saldırısı oradaki e, çadırları yakıp yıkıp e, vahşice insanları yerlerde sürükleyerek oradan çıkarması sonucu akşam bir eylem çağrısı yapılmıştı Gezi, e, divan otelinin önüne. E, tam da böyle bir akşama denk gelmişti ve biz e, dokumentristin açısını iptal edip oraya çağır, e, çağırmıştı konuklarımızı davetlilerimizi. Ondan sonraki süreç bildiğimiz gibi e, gelişti. Festival belki de tarihinin en enteresan e, haftasını geçirdi. Her neyse, festival konukları da bu şeyin parçası oldular, bu yaşanan sürecin. Bütün mekanlar bizim İstiklal ve Taksim civarındaydı. Konuklar otellerinden çıkıp gaza maruz kaldılar, salona gelip salonun içinde gaza maruz kaldılar, sokağa çıktılar, yürüyüşe katıldılar, gezi parkında gözleri fal taşı gibi açıldı, inanamadılar gördükleri manzaraya son 8 gündür. Ee, Eric de bunlardan biriydi erik yanında kamerasıyla gelmişti ve e, şu ana kadar e, 5-6 saat ki az buz bir, bir şey değil 5-6 saatlik bir çekim yaptığını e, söylüyordu e, Bugün çok özür dilerim ben bu arada Büyük bir acemelik yapıp cep telefonumu açık unutmuşum canlı yayında. Ee, bu bir saat kadar önce onu yakalayıp onunla kısa bir röportaj yaptım. Şimdi o röportajı e, iki soruluk aslında. Bir e, iki soru yönelttim kendisine. Brezilya'daki yani ilk izlenimlerini anlattırdım. Ondan sonra e, Latin Amerika ile karşılaştırmasını rica ettim. Buradaki gördüğü şeyleri. E, şimdi onu e, bu izlenimlerini özellikle öncelikle Gezi Parkı'ndaki izlenimlerini dinleyelim. Protekizce konuşuyor. Çevirisinde sevgili arkadaşımız Brezilya'daki diyelim dokümenterist temsilcimiz Silvia yapıyor. Eric Rocha'dan dinliyoruz ve Silvia'nın çevirisiyle. Primera vez que venim a Turquia eee çok ben feliz de estar aqui acho que a vida me deu um presente. festival Está. çok önemli bir fırsat oldu Bu çok güzel sıcakkanlı insanlarla karşılaştım çok geniş Türk o o de de de tanıştım Gerçekten özellikle Türkiye'de bu sırada olmak çok inanılmaz bir deneyim oldu benim için. Sanıyorum bu bunu ileride güzel yeni bir filminde çıkacak ve benim açıdan sanıyorum Türkler çok yoğun bir haftam oldu. Böyle bu yoğun haftada tabii böyle bir fikir çıkartmak zor, güç. Ama yine sanıyorum Türkler güçlü, cesur insanlardır. Onların e, böyle e, belli fikirleri vardır, ne bilen istediklerini bilen kişilerdir, öyle bir imaj oldu, yerleşti. Ve e, e, onun yanında sanıyorum Brezilyalılarla çok böyle benzer tarafları var. Ee, sanıyorum çok e, şey uzak olmamız rağmen e, çok benzer e, millet iki millet milletiz. Ee, bu sıcaklığı bu devrim sevgi e, sevgisi bu millet sevgisi da var ve Türklerde Türklerde de, Türkler de, de gördüğüm ve onun üstünde benzerliği üstünde bu devrim üstünde bir film yapmak istiyorum. Bu da nasıl? Bu da nasıl? Bu da nasıl? Bu da nasıl? Bu da nasıl? Bu da Gezi parkında çekimlerine devam eden, muhtemelen buradan bir film yapacağını söylüyor. Umarım gelecek de bu filmi izleme şansımız olur. Ee, Erik Rocha'nın e, buradaki yani dökümanteris'te gösterilen filmi babasıyla ilgili, e, ismi de Uçan Uçan Rocha, e, Rocha Kewa. İngilizce başlığı farklı, değişik çevrilmiş İngilizce Stones in the Sky diye bilinen ve Global Russia'nın Küba'daki yıllarını konu alan ve Brezilya'da Junta'dan kaçarak o askeri e, diktatörlük döneminde Brezilya'dan kaçarak sığındığı iki sene kadar geçirdiği Küba'daki yıllarını anlatıyor belgesel. Ayrıca Küba sineması, Brezilya sineması, genel olarak Latin sineması üzerine çok çok güzel röportajlar içeriyor. Yani çok güzel söylemler içeriyor e, film Roşa'nın filminden sonra ilginç de, tartışmalar da yaşandı. Bayağı e, memnun ayrıldığını söyleyebilirim. Ayrılacağını daha doğrusu İstanbul'dan hem filmini gösterme şansı buldu hem de e, bir yeni bir filmin tohumlarına ekmiş oldu. E, bu röportajı demin e, oldukça da ses kalitesi kötü bir kayıttı. İşte dediğim gibi bir saat önce istiklalle yakın bir yerde kaydettik cep telefonuyla ve... Arkadan belki duymuşsunuzdur. İstiklalden yürüyüş slogan sesleri geliyordu. E, Eri'ye ayrıca bir iki şarkı önermesini rica ettim. Şimdi onun önerdiği, çalmamı istediği özellikle bir parça dinleyeceğiz. Geraldo Vandre, Brezilya'nın yasaklı isimlerinden biriydi. Bu şarkısını, bu şarkının adını şimdi telaffuz etmeye çalışacağım. Pra não que No fale dos flores. Türkçe'ye şöyle çevrilebilir. Çiçeklerden bahsetmediğimi bana söylemeyin. Bu şarkıyı söylediği zaman yasaklı bir isim. Şarkısı da yasaklanmış ama söylüyor ve 68 yılında özellikle gençlik hareketi içinde şarkı bir anda büyük bir popülerlik kazanıyor. Ve neredeyse o hareketin, o kuşağın bir sembolü haline geliyor. Evet şimdi bu şarkıyı dinliyoruz. Geraldo Vandre söylüyor çiçeklerden bahsetmediğimi söylemeyin. <Gülüyor>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 Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marcham.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 Kim sadece kimi sadece kimi espera acontecer a kimi sadece kimi sadece kimi sadece de armas na mão nos quartéis lhes ensino mantiga de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe? sa before out on Amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Geraldo Vandré söyledi. Brezilya'nın uzun süre yasaklı olan sesi Vandré ee, şarkısının adı Pranav Dizeku Naufale Das Flores. Çiçeklerden bahsetmediğimi söylemeyin bana anlamına gelen bir şarkı ve 68'lerin e, sembol parçalarından bir tanesi. Evet Humamin ve Onlar Kim Biz Kimiz programında canlı yayındayız. E, Arap devrimi ve müzik temalı programda bugünlüğüne başka coğrafyalardan şarkılar dinliyoruz. E, şu an İstanbul'da konuğumuz olan Erik Rocha dolayısıyla da Brezilde, Brezilya'dayız şu anda. Ve e, Erik'le e, konuşmamızın ikinci e, kısmını şimdi dinleyeceğiz. Burada Latin Amerika'ya da e, tanık olduğu Erik sadece Brezilya değil başka ülkelerde de çekimler yapmış. İşte Arjantin'deki kriz döneminde vesaire. E, gözlemlediği e, direniş biçimleriyle burada son bir haftada e, gördüğü şeyleri karşılaştırmasını rica ettim. Evet Erik'ten dinliyoruz. Eu acho que a experiência no, no, no Parque Rizy, ela é uma Şimdi tabii e, Latin Amerika'da e, çok e, böyle e, deneyim oldu. Latin Amerika'yla Küba'da okudum ve e, bir filminde Latin Amerika'da bir, uzun bir yolculuk yaptım bir belgesel çekmek için. Tabii orada bizim Güney Amerika'daki e, sosyal hareketler... Sanıyorum buradakinden daha farklılar. Genelde Güney Amerika'daki hareketler belli konularla ilgili. Mesela bizde çok yoğun olan büyük bir soru toprak sorunudur. Ve bizim yerleri, yerliler, yerlilerimiz topraklarını geri istiyorlar. Ee, onun için e, büyük bir e, hareket e, konusu var. Özellikle Brezilyada e, MST ile mesela e, ya da e, sadece öğrenci hareketi den de bahsedebiliriz ya da sadece işçilerin hareketi den bahsedebiliriz. Halbuki Türkiye'deki e, hareket. Bundan çok farklı. Burada bir sivil devrimden bahsedebiliyoruz. Burada belli sadece tek bir konuyla ilgilenmiyor ya da sadece bir sınıftan oluşturmuyor. Çok böyle çeşitli, zengin bir devrim bu. Devrimin yapısı çok zengin ve sadece bir konuyla ilgilenmiyor. Ben daha çok buna benzetiyorum. Bir sivil devrime. Yani halk sahip çıkıyor. Neye sahip çıkıyor? Şehire, kendi yaşadığın şehirine sahip çıkıyor. Yaşadığı ülkeye sahip çıkıyor. Bir sivil devrim bu. Bu sivil devrim ideoloji aşıyor. İdeoloji aşıyor. Belli bir ideoloji kavramda kalmıyor. Tabii ki çok ideolojik hareket etkiler var onun içinde ama bunları hepsini aşıyor bu devrim ve o bakımdan sanıyorum bir yeni paradigma devrimcilik yeni bir, bir paradigma çıkartıyor ve bu 21 yüzyılın. Belki solun yeni değil, para benim, paradigmaları oluşturuyor bu yüzden onun da, için da, e, da, çok da, ilginç buluyorum dikkatimi çok, da, çok da, çekiyor da, çok duygulandım da, sanıyorum da, da, yeni da, bir yol açıldı burada ve takip etmek istiyoruz nereye gidecek da, hangi da, yolları da, seçecek bu yeni paradigmalar. ya ayağım yani ayağım yani Algo mais próximo que democracia. Evet, Erik Rocha'dan... E, ...çok güzel bir cevap geldi. Benim böyle ayaküstü sorduğum aslında... ...sıradan bir soruya son derece... E, ...güzel bir... E, ...analizle cevap verdi. E, i̇deolojiler üstü... ...bir sivil... ...hareket diye nitelendiriyor. Burada bir haftada gördüğü şeyi... E, ...tabi Latin Amerika'ya karşılaştırmak... E, ...ne kadar mümkün... ...Latin Amerika'daki benzer hareketlerle... ...ya da oradaki siyasi diriliş hareketleriyle... E, ...sosyal, e, sosyolojik olarak, e, çok farklı, sosyo olarak... ...çok farklı, sosyoekonomik olarak... ...çok farklı zeminlerde... E, ha, ...oluştuğunu... ...bu e, diriliş hareketlerini söyledi... ...haklı olarak... Ama buradaki hareketi halkın da katıldığı sadece siyasi akt olarak aktif kesimlerin ya da e, aktivistlerin değil en sıradan esnafın dahi içine esnafı dahi içine katabilen ve en basit temel ihtiyaçlar için mücadele üzerine yükselmiş, mücadele fikri üzerine inşa edilmiş bir hareket olarak bir sivil devrim ideolojiler üstü bir devrim olarak nitelemesi oldukça hoşuma gitti doğrusu. Eee burada çektiği görüntülerden çıkacak filmin de bir anlamda sağlam bir gözleme dayalı olduğunu şimdiden söylemek mümkün umarım e, onu bitirir ve gelecek e, kısa bir süre içinde izleme şansımız olur ilk fırsatta bize göndereceğini söyledi e, Erik'ten bir parça daha seçmesini rica ettim e, Brezilya'da direniş e, deyince akla gelebilecek e, herhangi bir parça e, yine e, önerdiği bir başka yasaklı isim oldu Milton Naşimento ee, Namento'nun 1976'da Chico Borke ile birlikte söylediği bir parça dinliyoruz Şimdi okey Sera nereye ne Pardon ee, ne olacak? Sanıyorum kelimenin kesera ee, ne olacak adı, anlamına geliyor Milton Naşimento'dan dinliyoruz. remédio nem nunca o que não tem receita. O que será que será que dá dentro da gente que não dizia que te a gente que é rebelia que é feito uma aguarente que não sacia que é feito estado Nem todos vão conciliar nem todos os runguentos vão aliviar nem todos os e nem todos os santos será que será o que não tem nem nunca terá o que não tem cansaço nem nunca terá o que não tem E todos os adorores me vêm todos os soares me e todos os meus estão a rogar, todos os meus olhos estão Don Nascimento, Chico Borki ile birlikte söylediği o kesera e, şarkının adını yanlış çevirdim başta biraz e, nereye değil ne olacak kesera o kesera e, evet şu anda hepimizin kafasındaki soru işareti soru bu sanıyorum ne olacak ne olacağını belki biz belirleyeceğiz bizim belirlememiz gerekiyor eee Humamin ve Hnamin Onlar Kim Biz Kimiz programındayız, canlı yayındayız. Bugün e, Mısır'la başladık hemam şarkısıyla ama kısa bir e, Türkiye ve Brezilya arası da verdik. Brezilya'daydık son e, birkaç şarkı ve ile beraber Erik Rocha'yı konuk ettik. E, İstanbul'da şu anda sokakları kamerasıyla arşivleyen Brezilyalı belgeselci Erik Rocha bize... İstanbul izlenimlerini aktardı. Yine e, Mısır'a dönmek istiyorum. Ben dün akşam gezi parkında e, saat gece sanıyorum ikiye yakın ikiye doğruydu e, geçerken e, bir grup e, genç koro söylüyordu. akapella gibi e, sanıyorum boğaziçi jazz e, korusuydu e, ve son dönemde ürettikleri tomalarla. Çapulcularla, eylem, eylemcilerle ilgili e, ürettikleri şarkıları söylüyorlardı. Muhteşem bir e, o, böyle ortam oluşmuştu, çevrelerini çe çe insanlar sarmış. E, ben muhtemelen hepiniz bunları zaten YouTube üzerinden dinlemişsinizdir bu şarkıları. E, ben birkaç hafta önce çaldığım bir Mısır e, şarkı, Mısır'dan benzer bir şarkıyı benzer bir grubu daha doğrusu bir koro çalışmasını gene konuk etmek istiyorum. Onlardan bir şarkı dinletmek istiyorum yeniden. E, tahrir'deki hareketten e, hareketlenmeden Tahrir'deki direniş e, sürecinden sonra yani 2011 Devriminden sonra diyelim, ee, Mısır'da bir anda e, yani devrimin seslerinden, sözcülerinden biri haline gelen müzikteki sözcülerinden biri haline gelen bir koro var. Koral Maşruo adıyla koro sözcülerim koro projesi diye anılan ee, aslında devrim öncesinde başlamış bir atölye çalışmasıyla başlamış daha sonra birçok insanın katılımıyla herkese açılmış yani böyle halktan insanlara da müzisyenler dışında çok profesyonel müzisyenleri de işte esnafını da ev kadını da içine katan bir projeye dönüşmüş. Yüze yakın üyesi var neredeyse. Arada bir üyeler geliyor gidiyor katılan ayrılan üyeleriyle ve sürekli devrime dair şarkılar söylüyorlar. Şu andaki duruma dair şarkılar söylüyorlar. Onlardan bir tanesi hayat il meydan" Meydandaki Hayat. Sahrir'deki e, ortamı biraz teatral bir şekilde e, yansıtan bir tiyatro e, oyunu gibi neredeyse şarkı. E, bizim gezideki e, ortamı bir an e, kaçınılmaz bir şekilde e, andıran bir e, atmosfer bu şarkıda e, çiziliyor. Evet, Koral Projesi'nden e, yani Koro Projesi, Mısırlı Koral, e, Meşru Koral Koro Projesi'nin Grubundan dinliyoruz, grubu değil, korusundan dinliyoruz. Hayat ilmiden. شعبية ضد الخونة والحرامية Hayat el mide'n, halk meydanda hayat istiyor. Halkın isteği meydanın hayat, meydan'daki hayat. E, tahrirden seslendiler. Koral Project, koro Projesi, Meşruo Koral. E, Mısır'da şu anda müzik yapan e, yeni kuşakın e, en önemli temsilcilerinden bir tanesi. E, devrimi kucaklayan müzikleriyle. E, şarkı sözleri. Ee, muhteşem. Ee, yani artık ne korkumuz var, ne de herhangi bir tere dütümüz var. Ee, alçak seslerden de usanmış durumdayız. Kısık seslerden sesimizle bir daha kısamayacaksınız şeklinde e, sürüp giden. Yani sözlerini e, değiştirseniz, tahrilerine taksim koyduğunuzda şu andaki ortamı bizim içinde yaşadığımız ortamı anlatan bir şarkı dinledik. Mısır'dan. Evet, Mısır'la başladık. Mısır'la e, Mısır'a döndük bu şu bu parçayla. E, bir iki gün önce sanıyorum ben Taksim Meydanında e, bir Mısır bayrağı gördüm. Gönderi açılmış. E, şunun altını çok e, net çizmek gerekiyor. E, bugün Taks, e, Taksim'de gezi parkında yaşanan şey, her ne kadar bir e, ...bir avuç ağacın ya da bir parkın... ...korunması güdüsüyle başlamışsa da... ...ve orada... E, ...her şey kopmuşsa da... ...işte bardağı taşıran damla da... ...oradaki e, polis şiddeti... ...vahşeti olmuşsa da... E, ...bununla bitmiyor, bitmeyecek de... ...bunun arkasındaki motivasyon şu anda... ...oraya akın akın giden insanların... E, ...insanları oraya çeken... ...motivasyon da bir... E, ...parktan ibaret değil... Bunu hala anlamamakta inat eden tuhaf bir iktidar kesimi var. Bir muktedirler muktedir bir söylem var. Bunu reddeden daha doğrusu bunu kabul ettiğinde başka bir sürü şeyi kabul etmek zorunda kalacağını hisseden bilen. Hani meseleyi bir park gibi gören. Ben şu açıdan da önemsiyorum. Şu anda orada süren kolektif yaşam. Tunus'ta daha önce sonra Mısır'da ve başka pek çok yerde Bahreyn'e kadar e, meydanlarda e, işte e, hatta Wall Street'te e, diyelim e, belki bir ara Tel Aviv'de İsrail'de başka bir sosyolojik e, zeminler üzerinde başka toplumsal ve kültürel zeminler üzerinde o kadar benzer bir süreç izledi ki o kadar e, birbirini ne e, akraba birbirine yakın e, şeyler ki yaşanan e, şey, Kolektif eden tutunda üretilen şarkılara, müziğe, mizahteki patlamaya e, korkuyu yenen gençlerin e, bir anda bambaşka bir şeye dönüşmesine, dönüştürücülüğüne e, radikalleştirici olmasına yani 12 yaşındaki bugüne kadar bilgisayar başından ayrılmamış, başka da bir şey hayal etmemiş hayatında başka bir ee, gelecek tasarlamamış insanların bir anda birdenbire geleceğe dair koskoca umutlar beslemesine yol açan şey çok ortak bir şey. Yani tahrirde ağaç yoktu, park yoktu ama tahrirde yaşanan şeyleri biz burada tekrar ediyoruz. Belki bizdeki e, burada yaşanan şeyler de başka bir yerde tekrar edilecek. Ee, Filistin'de yıllardır tekrar ediliyor o direniş şeyinin belki de Arap dünyasının e, şu anda yaşadığı e, direniş ikliminin İlk nüvesi Filistin'de atılmıştı. Biz bu programı da Filistin'den bir parçayla bitirmek istiyoruz. Do e ve doğal olarak yine bizi anlatan bir parçayla bitirmek istiyoruz. Yine daha önceki programlardan birinde çaldığım bir parça ama tekrar çalmakta hiçbir sakınca yok. E Şadiya Mansur söyleyecek. E Küllün indin debabet hep e şarkı sözü e şu şekilde devam ediyor. Küllün indin debabet onların e birçok Tankı var, tankları var hepsinin. Ee, devamında da diyor ki bizim ise taşlarımız var. Şadiye Mansur bu şarkıyı bizim dokümenteriste de gösterdiğimiz Sanat Şiddet adlı filmde de söylüyordu. İlk ben orada dinledim. En azından e, Sanat Şiddeti iki, iki gece önce biz yönetmeniyle beraber Gezi Parkı'nda izledik. Bugün tekrar gösterilmişti. Evet Şadya Mansur'dan bu parçayla veda ediyoruz. Gelecek hafta daha fazla Arapça parça çalacağımı söz vererek teknik masadaki arkadaşım Mert'le beraber hepinize iyi haftalar diliyorum. Gezi Parkı'nda görüşmek üzere diliyorum. Ben buradan çıkıp Gezi Parkı'na döneceğim. Şadya Mansur'dan geliyor. Küllün indinde babat. Ana gündem dabbat, öpnem anna hıyar, bihıdmo لأنا بك مش الله حكي ايوه انت مفكر انه سلاح بتخوفني على القليل اعمل شي تصير تحكي عامل حالك ابو ضايف واقف وراي به خلص منك مثل شربة الماي بفضي لك عقلاتك وبدير اني مصيبة خلتني بقعد وبشبن مثل الشاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارى انا جبار ما بغبش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة التجن var, fakat, ولكن... أرباً أسود أرضك لن ننهد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية به إيمانكم ستفشلون عداء الصحيونية الإرهابية أنصورية الفاشلة يا شهداء الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوب على كل جدار عاشد عاشد فلسطين I'm not a hand that you had of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing, as in Qanaan, Chineen, Subra and Sathila, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers, and ambulances, to name only the most outrageous abuses. احنا عندنا حجاره هم مين واحنا Hazırlayan misin? Hecati sönmes. Hazır, hazır, şengel